Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi o mülkü melekutun eşsiz hükümranı noksanı mucib her şeyden pak ve münezzeh Galip i mutlak, yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'a tesbih ve tenzih etmektedir. O ümmiler içinde kendilerinden kendilerine ''Bir peygamber gönderendir ki bu, onlara ayetlerini okur, onları temizler, onlara kitabı, hikmeti öğretir. Halbuki onlar daha evvel hakikaten apaçık bir sapıklık içinde idiler. Aynı peygamber, onlardan, müminlerden henüz kendilerine katılıp erişememiş bulunan diğerlerine dahi kitabı ve hikmeti öğretir. O galibi mutlaktır, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.'' Bu, Allah'ın kimi dilerse ona vereceği bir fazlı inayettir. Allah, büyük fazlı kerem sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların hali, koca koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin vasfı ne kötüdür. Allah, zalimler güruhunu muvaffak etmez. ''De ki ey Yahudiler, bütün insanları bir tarafa bırakarak Allah'ın dostları hakikaten yalnız kendiniz olduğunuzu iddia ediyorsanız, doğru söyleyen adamlarsanız hemen ölümü temenni edin. Onlar ellerinin öne sürdüğü, irtikab ettikleri küfür ve maasi yüzünden bunu ebedi ve kat'i olarak arzu etmezler. Allah o zalimleri çok iyi bilendir.'' ki sizin hakikaten kaçıp durduğunuz ölüm yok mu? O size elbette gelip çatıcıdır. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size neler yapardınız haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin, alışverişi bırakın. Bu bilirseniz sizin için çok hayırlıdır. Artık o namazı kılınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından nasip arayın. Allah'ı çok zikredin. Ta ki umduğunuza kavuşasınız. Onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar de ki... Allah nezdindeki sevap, müminler için eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.